çirik istin diye temizlediniz, <gülüyor> sarıları silerler, dimlen, bilmem, bilmem neyle, ha onun gibi insanda olan bu güzel hasleti Cenabı Allah bazen dimler, dimlensiler, kavurlensiler, o nedir o? O umma, ateş ateş, hani ateşi çıkar insanın derece korsun, kırka çıkar umma.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 vadan ölen şehidun Bütün maddi tedbirler hükümsüz ve geçersiz zül kaldığı bir anda manevi tedavinin başladığı ve ilahi tezellinin hastanın imdadına yetiştiği anlaşılır. Ya demek ki Allah son nefesinde bile insana şey bırakmış. şehitlik Cenab-ı Allah'ın kullara verdiği, İslamlara değil, kullara verdiği bir rütbedir. O rütbeyi alabilmek lazım. Bu rütbenin hususi, mesela Türk ordusuna girebilmek için sert Türk olmak lazımdır. Değil mi? Hristiyan Türk ordusunda subay olabilir mi? Olamaz. Şehitlik hududuna girebilmek için de, hakiki şehitlik, insan İslam olacak. Şehitliğin parlaları vardır. Orada azap yoktur. Mesela ateşte yanan bir adam. Ateşte yanan bir adam. Mümin değilse cesedi, cehennem azabı görmez. İsterse, Stalin olsun. Ana şu, hani zalim bir herifi vardı, öldü, o olsun. Cesedi azalt görmez, ruhu görür. Ateşte yanan, Cenabı Allah ateşte yaktı mı bir insanı dünyada, cesedi onun şey görmez ruhunun hesabı o başka hesabı. Eğer İslam olursa, ateşte yanarsa, O'nun cesedi de, ruhu da doğrudan doğruya Azrail Aleyhisselam bile alıya girmez. Yedir. Kudret-i Subhaniye ile kapsadınız. Doğru Allah'ın otağına gidersin. El-Mewtul Humma'il Batın. <gülüyor> Humma, tipo yani. Şehidin. El-Mewtul Seratan, şehidin. Kanserden. El mevtun sevetanul mide. Mide kanserinden. Şehidun. El <gülüyor> mevtul iskahil batın. Sehidun. Hani karnı su dolar şişer insanım, Şehidun. Ceseden amma ceseden. El mevtun sehlur re. Sehlur re. El mevtun sehlur re. Akciğer tüberkülozundan ölen. Şehidun. Ceset şehit gider. Elmeutun sehlur ve sehlur ve arabte de tuberkülöz demektir tuberkülöz sehlur ve sehl sehl sehlur ve sehlur ve elmeutun sehlur se ve akti yer tuberkülozundan ölen şehidin ceset şehit gider. El mevtul seh'lur-re, seh'lur-re demektir, tüberküler, seh'lur-re, seh'l, seh'lur-re El bahar Denizde boğulan. Sakaf altında, toprak altında kalarak boğulu bölen, derdeleden eden, habersiz olarak. Bunlar ceseden şehir olurlar. Ruhları başka ham herifin içinde çıfıt var, cesedi kurtuldu diye öyle yağma yok. Harpte. Alnından vuruldu gitti. Cesedi şehittir onlar. Cesedi şehittir. <gülüyor> Efendim hepimizden cennete, cennete gitti. Hele hele dur bakalım ha. He. Hele dur bakalım. Yağma yok öyle. Teğmen Marijal olamaz. Üçteğmen yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tüm general, turgeneral, general, korgeneral, orgeneral, ondan sonra bir halk meydanında mahallebe nasip olursa ondan sonra maşallah. Abdest, abdestli, namaz abdesti üstünde. Hüdüm ederken alnından vurur. O tersimiz o. Karaylanır, gider. Tek bir şey sormuyor böyle, sormayacağım. O da yok. Ama böyle efendim, abdest etmiş oradan. Amel oluyormuş. Ha geliyor geliyorken gov diyor, vurdun. Ama yok öyle, yok ya ama yok. Yok öyle. Yok öyle. <gülüyor> Kolay değil. Haşr-ı zennun bazen imamete geçermiştir. İmam efendi gelmediği zaman namaz kılarken Allah Ekber diyecek de, Allah dediği zaman biraz dururmuş. O bir sallanırmış, ondan sonra Ekber demiş. Biz Allah'a hepsini karıştırıyoruz. Daha Allah güder. De Ol ne ikimizde durmadan ekberini söylüyorsun. Hani Mustafa efendi, yerine Mustafa efendi. Ne böyle gibi. Mustafa bey, Mustafa bey, Hoca demişler ki, hoca demiş ki oğlumuzun ismini Eyüp koymayın. Halk teke teke ip eder onu demiş. ip yapar. Onun için Allahu Ekber! Bir defa duy bunu. <gülüyor> Sokakta herif kızıyor eşeğine. <gülüyor> la ilahe illallah, ne edecek bu eşekleri? <gülüyor> yahu, la ilahe illallah o kadar kıymetli bir şey mi? İstanbul'da Tutsi'yi, Atenogros'u bir başına. Ulan la ilahe illallah der. La ilahe illallah derse herif postu kurtarır yahu. Cehennemlikken cennetlik olur. Bu bu güzel kelimeyi sen bu kadar eşeğin yanında buluyor. Değil Allah'tır. Ya, ya la ilahe illallah bırak. Ya onu. Ya ayıp basma. Ya ayıp basma oğlum. Her rızkı varibullah. Her rızkı Allah. Bütün hep dükkanlarda dolu. Gidersin her rızkı her rızkı Allah. Hacı evinde yedir, Gitsin oturdun orada kahve içiyorsun. Her Her rızkı Allah saatliyor. Herkâdın bu ağabeyi bu'lâh Bugünler işler iyi gitmiyor <gülüyor> Ne oluyor? İşte satış yok, turgunluk var diyasada. Peki en rızkâhâllâh ne? En rızkâhâllâh ne? Kaldır onu oradan bari. Hem onu koymuş hem ona itiraz ediyor. Ondan sonra efendim perdeler açırdım, namazda şey koyayım, uçayım, Duvarın arkasındaki göreyim? Yok olmaz. Allah'ın kapalı perdelerindekilerine öyle böyle terlerileyin yaptığı Kendilik yaptırmazları. Için. <gülüyor> <gülüyor> Dört zekatlı namazlar var. Dört zekatlı İlk iki rekat kesrete işaretti. Dört rekatlı mı? İki rekatı kesrete, çokluğa işaretti. Zamm-ı sure okunur orada. Dört rekat namaz kıldık değil mi? İmamla kıldık, kardes, kardes, kardes. Allah'a elhamı okuduk, peşinde bir zamm-ı okuduk. İkinci rekat'a kalktık, elhamı okuduk, bizden musire okuduk. İkinci rekat'a kalktık, yanınız elhamı. Dördüncü rekat'a kalktık, yanınız elhamı. Gece namazı ise bu dört rekatı, ahşi teala okulsun. Elhamı da şu idi, Ama ilk iki rekatı. Son iki rekat, üç, vahdet, dilâ, keslete işaret. Bunlar dini tabirlerdir. Türkçesi yok. Türkçeye çevirdi mi bunu, Türkçe <gülüyor> yukarı kalma karıştı. Yok. Onun için ikinci rekat, üçüncü, dördüncü rekatlarında şeyi okunmaz. Sam-ı Suri. Mutalli, yani namaza duran her türlü dünya işlerinden soyunduğu için hafiyi yok Tek adamsan, her türlü dünya işlerinden soyunduğun için hangi namazı kılarsan kıl, hafiyi gizli okursun değil mi? İmamla ile kıldığın zaman Zaten sen yine hafidesin, sen okumuyorsun. İmam okuyor, yükü ama yükledin. Ve ikinci rekatında, yani ikinci rekat bitti, asıl hatt-ı girdin. Humayun Cenab-ı Allah'ın sarayına girdin. O zaman Cenab-ı Allah'ın alt üstte oluyorsun. Yani, Karışıyorsun birbirine. Fatiha geçiyor. Başka bir şey okumaya lüzum yok. Vakit yok. Sarılmışsınız bir gözüm sende. Fatiha'ya lüzum yok. Zammı <gülüyor> zureye hiç lüzum koymaz. Çünkü dedim ki Fatiha'nın yarısı senin yarısı benimdir. dedi. birleşti. Artık ne lüzum yok. Yanılar birleşti. Zammı sure geldüm yok. Öyle bir an gelir ki hiçbir şey elüdüm kalmaz. O ne zaman? ne zaman? Ya da Nehu'l Firaq ve Tefte'ssak misak ila raptiye Ayaklar birbirine dolaştığı zaman, iğneler, doktorlar, profesörler çare bulamadığı zaman. Adam ha ben cartayı çekiyorum, <gülüyor> yahut aaa Allah'ıma kavuşuyorum, aaa gidiyorum. Bir i̇şte o an hiç kimse karışamaz, hiç. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ikindi namazları, gündüz namazı dün, nurlu insanları. Digger hiç vakit, salatü leyh, akşam sabah, yaktı. Gece namazı. Hani anlattık ya, yetmiş bin perde var, 70 bin perde. Yarısı bunların nur perdesi, yarısı zulmet perdesi. Onun için eskiler söyler, ikindi namazını vaktinde kıl. Bankaya gideceğim diye banka baka, kapalacak diye, vaktin ışığı, hayda bilmem neyim var efendim. Bak, hal kapanır, postanede param var alacaktım, ikinci namazından sonra yetişemem, yok. Ötekilere yetişirsin ama ikinci namazına bir daha yetişemezsin. Gündüz namazlarını vaktinde eda etmezsen, Beşeri, pislikleri yok etmezse, sonra içini temizleyemezsin. ''Vecmi aşçam tuval Koskoca güneş kamerin içine gidiyor küçültür. Dişini temizleyeceksin. Gündüz namazların evliğine miçin diye, aziz cemaat, Allah rızası için baksın da bak. Hükümet memuriyim ben, efendim, kılamıyorum. Kıbranıyor musun? Dünün, Yüzünün öyle oturuyorsa evde böyle. Kıble arkanda. Öğlen namazının çat çat sünneti şerifini kılmaya niyet eyledim. Döndüm Kabe'ye durdum huzur-i ilahiye. Böyle Allahu Ekber! Bak etrafına, korkma. Allah'ınağı gayrı. Rahman Rahman İslamiyet de gözle, akıllan bile namaz kılmaz. İmamın peşinde kolaydır ya. Vakıt geçiyor diye, elinde isken asılı namaz o vakit kılır. İslamiyet bu kadar kolaydır. Kaçırma vaktinde namaz. Trenle gidiyorsun. Otur, efendim, treni kıbleye çeviremiyorsun. Otur kıble, kıble her taraf. Sen vaktinde kıl, seni düzeltirler oğlum. Sen onu düzeltmeye savaşıyorsun. Sen vaktinde kıl onu, sonra gel ben de bunu beğenmedim abi. Kul, tekrardan kıl. Sen vaktinde kıl. Vakit başka, namaz başka. Namazı kılarsın akşam üzeri ikindi geçirsen. Fakat vaktin hesabını niye edeceksin? Vakıtla fazdır namaz. Kitaben mevkuta. Kitapta yazılıdır vakti. İkindi vakti bu zaman. onun cezası <Gülüyor> Ceza yok yahu, ceza yok. Utanma vardır, utanma. Allah huzurunda utanma. Geç, feyaleyteni küntü tura varak. Keşke toprak olaydık. Bu şu demektir, biz toprak olaydık demektir değil. <Gülüyor> İnsanlar topraktan <gülüyor> yaratılmıştır buradaysınız. Bir vücuda abidiyetlerimiz vardır, işte merla tutulur. Bu abidiyet içindeki güzelliği elde edebilmek için yatıp kalkıp namaz şunu bunu yapıyoruz. Keşke feyalete mi kün tuturaba? Keşke toprak olayıydık da vücuda abidiyetimiz olmasaydı. Toprak, bak, toprak, toprak sen başka ama senin vücuda abidiyetin Allah tarafından toprak başka şekilde çevrilmiştir. Sen bu toprağın nasıl olduğunu dünya kimyakerleri anlayamaz. Fakat öldükten sonra, üç ay sonra mezarına açılırsa, ha bu toprakmış o zaman aklın başına geliyor. Toprakta ne kadar madde var, insan vücudunun hepsinde var. Hayal ettiğim gün tutur keşke toprağı bulaydık da şu insan vücudu şeklinde yaratılmayacak diyecekler. Nereden korkuyor? Utanıyor, utanıyor oğlum. Hay demek tuhafıysın. O utanma ona cehennem azabından da haber var. Bir şey canınız sıkılır, uykunuz kaçar. Uykunuz kaçar. Bir şeyden iflas edersiniz, bir işiniz olur bana. Uyuyamazsınız. Fakat parmağınızdan ameliyat yapılır, bir aralık daldım dersiniz. Fakat öteye dön, beliye dön. İşte o vicdan azabını siz uzatın. Allah'ın huzurunda utanmak, Allah'ın uzatır.